sallu ala tabiib kulubina muhammed sallu ala şefii zunubina muhammed Allahumme salli ve sellem ve barik ala eşrefil berra muhammedinil mustafa ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza Aziz ve muhterem müslüman kardeşlerim Allahu Teala hazretlerinin selamı rahmeti bereketi üzerinize olsun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek hadislerinden, büyüklerimizin sözlerinden bir miktarını sizlere naklederek faydalı olmaya çalışacağım. Bu sözlerin izahına geçmeden önce evvelen ve haseten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhi için sonra Sair, Enbiya ve Mürseli'nin Peygamber Efendimizin ashabının etbağının ve haseten Suruk-u saadatımızın ve meşayifimizin ruhları için, bu okuduğumuz haberlerin bize kadar sıhhatle ulaşmasında emeği geçmiş olan ulemanın, ravilerin ruhları için, uzaktan yakından bu sözleri dinlemek üzere şu mescide teşvik etmiş olan siz kardeşlerimizin, ahirete intikal ve iltihal eylemiş olan bütün yakınlarının ve sevdiklerinin ruhları için, Hayatta olan bizlerin de sıhhat, afiyet ve saadet, selamet üzere yaşayıp Allahu Teala Hazretlerinin sevdiği, razı olduğu bir kul olarak kendisine kavuşmamızın müessir olması için bir Fatiha, üç İhlas Şerif okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ennahu kâle Alametü şakaveti erbaatün Nisyanü dünubül mazıya Ve hi indallahi ta'ala mahfuzah Ve zikrül hasenatül mazıya Ve la yedriyeyi kubilet em ruddet Ve nazaruhu ila men faukahu fid dünya Ve Nazarhu ila men dunehu fid din Yekulullahu ta'ala ve alametü saadeti erbaatın zikri dünubül madiyeti ve nisyanül hasenatül madiye. Ve nazarhu ilâ men fevkahu ve nazarhu ilâ men dûnehu fiddünyâ. Salaka Rasulullah fîmâ kal ev kemâ Aziz ve muhterem kardeşlerim, dini bakımdan, manevi bakımdan yeni bir mevsime girmiş Yeni bir mevsime girmiş olduğumuzu söylemiştim geçtiğimiz haftalarda. Yani nasıl senenin, yılın çeşitli mevsimleri oluyorsa, ilkbaharı, yazı, kışı, sonbaharı gibi manevi bir mevsim de var. O mevsimin havası başka, o mevsimin feyizi başka. Baharda nasıl her taraf yeşeriyor, nasıl ağaçlar güzel güzel çiçekleniyor, kuşlar cıvıl cıvıl ödüşüyor, efendim çimenler... Büyüyor. Herkes o papatyalanmış kırlara, efendim, Safa'ya gidiyorlar. Nasıl sevimli bir mevsimse, içinde bulunduğumuz mevsim de sevimli bir mevsim. Üç aylar girdi. Üç aylar girdi. Ne demek? Recep ayına girdik. Recep'in de işte bak ne kadarına geldik. Sonuna, sonuna geliyoruz. Bunun arkasından Şaban var. Bunun arkasından Ramazan var. allah Teala Hazretleri'nin ayıdır. Recep ayı. Recep ayı tevbe ayıdır. Şehrullah'tır, Allah'ın ayıdır. Şaban ayı Peygamber Efendimizin ayıdır, sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Ramazan da biz asi, mücrim, günahkar ümmeti Muhammed'in ayıdır. Bu ay ekim ayıdır. Ramazan, Şaban bakım ayıdır, Ramazan hasat ayıdır. Bu ayda insanda muhakkak bir değişiklik olması lazım. Kendi kendimizi bir muhasebeye çekmemiz lazım. Yani Recep geldi, girdi. regaib Kandili ile anladık ki nurani bir mevsim başladı. Şimdiye kadar ne yaptık diye bir muhasebeye çekmeliyiz kendimizi. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyor ki Hasibu eküm kabla en tuhasibu. Hesaba çekilmeden önce siz kendi kendinizi hesaba çekin. Çünkü yarının hesabını bugünden yapmayan insan yarın hesabında açık verir. Her gün hesabını deftere kaydetmeyen tüccar, sene sonunda hesabını derleyip toparlayamaz. Hesapsız kasap ne bıçak bırakır ne masat demişler. Hesabı yapmak lazım. Her gün yapmak lazım. Her an yapmak lazım. Eğer şeyse zarar varsa zararı telafi etmek için daha fazla gayret göstermek lazım. Ramazana her şey bitmiş olarak gitmeli insan. Adam akıllı gönlü açılmış, yumuşamış Efendim için nurlanmış olarak gitmeli ki o hasat mevsiminde güzel mahsul alabilsin. Ona şimdiden dikkat etmemiz lazım. Bak bir ay geldi geçiyor. Günler gidiyor, aylar gidiyor, yıllar gidiyor. Ne zaman uyanacağız? Ne yatırsın? Geçti gitti karban dediği gibi. Kervan geçti gitti ne yatıyoruz? Allah cümlemizi nevmi kafletten ikaz eylesin. Ay. Eskiden kervanlar olurmuş malum. Efendim bir yerden bir yere kervanlarla gidilirmiş. Yalnız başına gitmek zor. Kervanlar, katılıyorsun, onlarla beraber gidiyorsun. Eh, bir yerde dinlendiği zaman sen yatıp uyur kalırsan, adamlar bir iki seslenirler, herkesle ayrı ayrı uğraşacak değiller ya, yürür giderler, kervan gider, kalırsın çölde, orta yerde. Onun için Allahu Teala Hazretleri bizi şu ayın feyzinden, bereketinden istifade ettirsin. Efendim, nefsi yenmeyi öğretsin. Nefsi yenmek için orucu fazlaca tutmak lazım Recep ayında. Fazla istiğfar, tevbe eylemek lazım. Ve ondan sonra kendi kendisine dikkat etmesi lazım. Allah uyanıklık versin cümlemize. Amin. Şimdi Peygamber sallallahu evet. aleyhi ve sellem Hazretleri bize bu okuduğum uzunca hadisi şerifinde şakavetten ve saadetten bahsediyor. Şakavetin alameti nedir? Saadetin alameti nedir? Yalnız Şakavet ne demek? Saadet ne demek? Onu bilmemiz lazım. İslami manada şakavet demek insanın şakı olması demek. Yani Allah'a asi, efendim yanlış yolda olması demek. Saadet de insanın Allahu Teala Hazretlerinin tevfik, hidayeti üzere olması manasına geliyor. Bazı insanlar şakıidir, bazı insanlar saïiddir. Bazı insanlar şakî defterine yazılmıştır. Berat gecesinde bazı insanlar saîd defterine yazılmıştır. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi şakavetten kurtarsın, ehl-i saadetten eylesin. Saadet mutluluktan başka bir manaya geliyor yani dinimizde saadet demek Allahu Teala Hazretlerine itaat üzere olmak demek. Zaten asıl saadet de hakikaten mutlulukta ondadır ama Hani insan ızdırap çekse de hasta olsa da ağrısı sızısı olsa da başında gamı derdi olsa da saadet ehli olabilir İslami manada. İlle güler yüzlü olmak şen şatır vur patlasın çal oynasın böyle eğlence halinde olmak manasına değil İslam'da saadetin manası manevi. Şimdi aleyhisselatü vesselam Efendimiz bu ibaresinde buyurmuşlar ki şakavetin alameti dörttür. Yani insanın şakî olması, Allah'a asi, merdud, gayr-i makbul, na, na makbul bir kul olmasının dört alameti vardır. Bir, nisyanu u bil mazıyeti ve hiya indellahi teala mahfuz eti. Geçmiş, eski zamanda işlenmiş günahları unutması. Bu şakavet alameti. Neden? Sen unutuyorsun ama sen unutunca yok olmuyor ki o. Onlar Allahu Teala Hazretleri'nin indinde mahfuz. Hiçbir şey, hiçbir şey gizli kalmıyor. İnna künde mesten ma kuntum taamelun. Biz sizlerin işlemiş olduğu terfiyi kaydetmekteydik. İnsan çok söze lüzumu yok. Çok söze hiç lüzum yok. Yunus Emre ne güzel söylemiş. Kısaca, kısaca bir söz bile yeter yani. Şimdi insanın her yaptığı amelin yazıldığını bilmesi, aklına iyice yerleşse kafi gelmez mi? Başka nasihate ne yüzüm var? Kaydediliyor, tespit ediliyor. allah Teala Hazretleri görüyor, bir de meleklerini tespit ettiriyor. Hafaza melekleri var. kiramen kâtibînen yâlemûne mâ tef'alûn'' Gayet aşiker, Ayet-i kerimede çok net olarak söylenmiş. اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُنَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Biz sizlerin işlemiş olduklarımızı kopya ediyorduk, kaydediyorduk diye ayet-i kerimede bildiriliyor. Hiç şüphe yok. Yeter insana. Başka bir şeye uzun boylu söylemeye, izah etmeye lüzum yok ama işte insan eğer günahlarını unutuyorsa, kendisini şimdi adam tanıyor, bir şey sanıyor ama sen neydin eskiden? Senin ne mal olduğunu ben bilirim. Hani Nafsettin Hoca demiş ya, senin ne mal olduğunu ben bilirim ya demiş. Gençlikte de sanki kendi kendine şöyle ah, ah gençlik ah demiş. Arkasından böyle bir fıkrası vardır. Neyse, yani ciddi olarak söylemek gerekirse insanın kendi günahlarını unutması şakıylık alametidir. Çünkü onlar onun unutmasıyla yok olmuyor. Allah indinde mahfuz, tespit edilmiş bulunuyor. Hiçbir şey eksik kalmıyor. Hiçbir şey gözden kaçmıyor. O halde ona göre davranmak lazım. Zaten hadisi şerifin itibatı onu söyleyecek bize. Onun için ikinci maddeye geçelim. Ve zikrül atanatın naziyeti. velayedri la yedri'yi Geçmiş iyiliklerini de hatırında tutması. Bu da şakavet alametidir. Ben filanca zamanda falanca kimseye 500 lira borç vermiştim. Ne iyi iş yapmıştım ya. Falanca zaman hacca gitmiştim, işte ömre yapmıştım. Filanca zaman 3 tane hatim indirmiştim. Ne iyi şeyler yapmıştım filan diye. Yaptığı şeyleri hatırında tutmak. Bu da şakıylık alametidir, şakavet alametidir. Neden? Velayeti bir Velayedir. Bakalım o yaptığını yapsa ama tabii oldu mu, olmadı mı? Belli değil ki. Yani kabul oldu mu acaba? Allah beğendi mi? Kabul etti mi? Etsin, bilmiyoruz. Bilinmediği için onu düşünüp de ona güvenmek çok yanlış bir şeydir. Falanca zaman şöyle bir iyilik yaparsın. Senin yaptığın iyiliklerin hepsini toplasan ne olur? Ateş olsan 20'in kadar yer yakarsın. Yani bir taraftan bütün hayırda geçirmiş olsan ne kadar Ne kadar olsan? Bunu böyle düşünüp de insan şey yapar. ona takarsa o oh, çok rahat oturur. ki gider, çok rahat eder, rahat edince de hiç ahirete hazırlanmaz, çok büyük zararlara uğrar. Onun için insanın aklına iyiliklerini takması, kötülüklerini unutması şakavet alametindir. Allah bir kulu seviyorsa, ona kötülüklerini hatırlatacak da, iyiliklerini unutturacaksa, o da kendisi telaşa düşüp daha çok hayır işleme çalışacak. Allahu Alem, bundan dolayı bu. Gelelim 3. maddeye. Menazaruhu ilamen fawkahu fi'd-dunya. Dünyada kendisinden yüksek insanlara bakması. Bu da onun için bir şakabet alametidir. Ne demek insanın kendisinden yükseklere bakması? Yani diyelim kendisinin tenekeden bir kulübesi var. Efendim falanca'nın sarayı var. Ya sarayına bakıyor, ah, bizim öyle bir şeyimiz yok filan diye. Veyahut bir basit evi var, gece kondusu şeyde, efendim filan yerdeki lüks daireye bakıyor, ya, bizim neyimiz var ki ya filan diye. Memnunsuzluk duyuyor, yukarıya bakıyor. Diyor. Halbuki hiç evi olmayana, hiç böyle bir başını sokacak bir yeri olmayana, bir de ayda beş bin lira, yedi bin lira kira verene baksa, elhamdülillah ben kiradan kurtulmuşum, çok şükür halime diyecek. Belki rahat edecek ama yukarıya bakıyor, daima huzursuz, daima şükürsüz daima efendim kendi halini beğenmeme gibi bir durum. Bu da iyi bir şey değil. Bu da iyi bir şey değil. Şakavet alameti. Ve nazaruhu ilamen dunehu dûnehu Dini bakımdan da kendisinden aşağısındakine bakması. Bu da şakavet alameti de Bu ne demek din bakımından kendisinden aşa aşağısındakine bakması? Falanca adam efendim beş vakit kılamıyor. Ben ya. Ondan üstün. Falanca adam efendim zengin olduğu halde hacca gitmedi ben gittim falanca adam işte şöyle şöyle yapıyor, ben ona üstüm onunla ne, ne ölçüyorsun? Ölçü o mu? Ölçeceksen kendini salih kimselerle öl. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünnetiyle, sünneti seniyyesiyle öl. Kur'an'ın kerimle ölç. Kur'an'ın terazisine koy. Yoksa hafif bir insanı ölçü alırsan kendin ağır gibi görünürsün ama ikiniz birden Allah imzinde gayrı mekful durumda olabilirsiniz. Onun için bir insan şakı ise kendisinde bu alametler vardır. Kendisinin eski günahlarını üretmek için sanki hiç, melek, sanki hiç hata içmemeliydi. Eski iyilikleri hatırında büyütüyor onu, şey sanıyor, kabul edildi mi edilmedi. Dünya bakımından kendisinden üsttekilere bakıyor, kendisinin elindekini azımsıyor, onları kenarını ediyor. Ahiret bakımından kendisinden aşağıdakilere bakıyor ve kendisine emniyet duygusu geliyor. Efendim ben birçok kimseden daha iyi durumdayım filan diyor. Bunlar iyi değil. يَكُونُ اللّٰهُ تَعَالَا اَرَتُّهُ وَلَمْ يُرِدْن۪ي فَتَلَكْتُهُ allah Teala Hazretleri buyurur ki Ben onları istedim, onlar beni istemediler, ben de onları hallerine bırakıverdim. Ha, demek ki Allah kimlere veriyor bu kendi yoluna davet edip de Allah'ı istemeyen, Allah yoluna gelmeyen kimselere bu huyları veriyormuş da onlar kendi haline yaptıkları için kendilerini kurtaracak düşüncelerden uzak sapıtıcı şu düşüncelere saplanıyorlarmış. Ve alamet saadeti orada atıyor. E, saadetin alameti de döktür Bunların zıttı. Zikr-ü zünubil madiye. Geçmiş günahları hiç hatırından çıkartmıyor, Aa, nasıl ömür geçirdim diye. hep eskilerin pişmanlığı içinde. Yani Geçmiş iyiliklerini unutuyor. Düşünmüyor hiç. Zaten her birinin bir kusuru vardı derdi bizim hocamız. Yani maşallah ömründe şu kadar hacca gitmiş, bu kadar hallet tutarmış, şöyle etmiş, böyle etmiş, bu kusur var. <gülüyor> Namazda Selamü Aleyküm ve Rahmetullah, Selamü Aleyküm ve Rahmetullah diyoruz. Ondan sonra Estağfurullah, Estağfurullah, Estağfurullah diyoruz. Ya yani, Rabbi sen bizi affet, affet diye. İlk önce bunu anlamazdım diye bize bir konuşmasında söylemişti. Sonradan anladım ki kıldığımız namazlar da namaza benzemiyor ki onlardan da ittihbar lazım. Aklımız parada, pulta, baktaldı, Efendim dünya şeylerinde namaz kıldık diyoruz. Tabii ona da istihbar lazım. Hatta büyüklerden birisi demiş ki, istiğfarlarımız bile istiğfara layık, istiğfarlarımız bile doğru düzgün yapılmadığından istiğfara layık diye söylermiş. Ve nazaruhu ilâ men fevkahuhu kutlîn Dini bakımda, hümetinden daha iyi olan kimselere bakıyor. İyi olmak halinde. Bir. bir ressam, kötü bir şey model alırsa yaptığı güzel olur mu? olmaz. İyiyi. Bir kız nakış istiyor. Çok kötü bir nakış örnek alırsa yaptığı nakış beğeniyor. Güzel. Çok beğenilen iyi bir şey alacak. Onu taklit edersek güzel olacak. İyiyi örnek alması adet alametidir. Ve nazarehu ilâ men dûnehu dünya Dünyada da kendisinden atar. Bak falanca elhamdülillah benim sıhhatim var. Fakirim ama sıhhatim var. Çok kötü. Filanca hem fakir hem de hasta eh benim elhamdülillah çocuk çocuğum var o yapayalnız gece ölse kalsa kimse yardımına koşmaz mesela insan böyle kendinden aşağıdakilere bakınca o zaman içinde bulunduğu nimeti anlar ve Allah'a Teala Hazretleri'ne şükür duygusu içinde olur ki şükür duygusu içinde olmak malum çok güzel bir şeydir Allah'a Teala Hazretleri bir kimsenin nimeti süt halini gördü mü o nimeti arttırır Durum kurulup da beğenmeme durumu olursa nimeti elinden alır. kadir bilinmeyen nimet elden alınan şükrü güzel eda edilen nimet arttırın. Bu da okumuştuk. Burada hadis-i kerimden bilimden <gülüyor> Hatem el-Esam diye bir veli kul var. Allah'ın sevgili kullarından, Evliyaullah'tan, Meşayihten bir muhterem zat. Hatemi Esam. Bu zatı ben çok seviyorum. Şöyle Allah şefaatlerine nail etsin. Eski karıştırıp da bir onun adına bir hayatını bir böyle... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ne zaman nasip olacak. Yanına bir kadın gelmiş de, bir hatalı şeyi olmuş. Utancından kıpkırmızı olmuş kadıncağız tabi hatalı bir hareket olmuş kendisinden. O da hiç anlamazlığa, duymazlığa vurmuş. Kızım demiş sesini duyamıyorum, daha bağır demiş. Kadın biraz rahatlamış. Bir yüksek sesle konuşmuş. Daha bağır, daha bağır demiş. Daha çok bağırınca tamam demiş. Benim demin yaptığım hatayı bu anlamadı bu adam diye. Kadın iyice rahatlamış. Soracağı dini meseleyi sormuş, gitmiş. O kadın ölünceye kadar sağırlık taklidi yapmış bu muhterem zaten. Sağır değil, ama o kadıncağız mahcup olmasın, yerin dibine geçmesin, utanmasın diye sağırmış gibi yapmış. Bak la", sağır. Hatemi esam. Esam sağır demek. Sağır filan değil. O kadın ölünceye kadar sağır gibi davranmış. Öldü mü? Öldü. Ondan sonra artık normal. O üzülmesin diye. Bak başkasının gönlünü kollamakta ne kadar dikkatli, titiz. Bir insanın gönlü olacak diye. Nasıl kendisini zahmete sokmuş. Biz de işimiz gücümüz sabah akşam gönül ona çatarız, buna söveriz, ötekisini kırarız, ötekisini artırır, dinleriz. Gönül yıkmak şampiyonuyuz biz. Biz yıkıcılar. Bak alemde nasıl yıkıcı uğraşmış. Şimdi bu zat-ı muhteremin çok güzel sözleri var da burada bir tanesini okuyacağım. Ennehu kal. O dedi ki, Erba'atü erba eşya'e la ya'rifu kadraha illa erba'a. Dört şey var. Bu dört şeyin kadrini şu dört kişiden başkası bilmez. Bir, eşşababu la ya'liku kadrahu illa şuyuh Birincisi gençlik Bunun kadrini ihtiyarlardan gayresi bilmez Gençler hiç farkında değildir onun bir nimet olduğunu Hiç anlamaz Halbuki en büyük nimet, en büyük lezzet, en büyük imkan, en büyük devlet saadet İnsanın genç olması, elinin ayağını tutması, el önünde geniş bir yaşama imkanı var. Kendini derle, topla, Allah'a has, halis kul ol, ilmini arttır, salih ameller işler, ömrünü sabahtan akşama efendim gençliğinden ihtiyarlığına kadar hayır ve hasenat ile dolu olsun. Müslümanın uzun ömürlü olması çok güzel bir şeydir. Çünkü faydalı olur. Müslümanın her şeyi faydadır. Sükutu faydadır, yürümesi faydadır, konuşması faydadır. Koşması faydadır. Yanında durursan fayda sağlar. Uzağında olsan gene fayda sağlar. Hayrını ister. Ama nedense ihtiyarlamayınca Kadir kıymetini bilmezler. O zaman da derler ki Leyteşşşebâbu yeûdû yevmed Keşke gençlik bir gün geri gelse derler. Gelmez tabi geriye. Geriye gelmez mümkün değil. İşte ancak ihtiyarlar biliyor Kadir'ini. Allah Gençlerimize İçinde bulundukları nimetin kadrini idrak ihsan eylesin. Amin. Vel afiyetü la ya'rifü kadraha illa ehlül bela. İkincisi afiyettir. Afiyetin kadri kıymetini de ancak hasta olanlar, dertli olanlar bilir. Ötekisi bilmez. Şimdi sabahleyin kalkmış elhamdülillah sıhhatle, afiyetle, işine gelmiş, gitmiş, eh, evine gelmiş, balkona çıkmış, çayını içiyor filan. Sorsan hiçbir şeyin farkında değil yani bir nimet içinde mi değil mi farkında değil. Bak bir derde uğrasın, bir gece uyku uyuması gitsin elinden bir yere bir ağrı saplansın uykular elinden alınsın efendim veya daha başka sıkıntılar şunlar bunlar başlasın. Vay demek ki ne kadar nimetler varmış diye afiyetin kıymetini hastalanınca anlayacak. Derde uğrayınca anlayacak. Yani başına bir dert geldiği zaman burada e, bela diyor yani. Bela geldiği zaman beladan uzak olmanın böyle huzur kalp ile salim kafalı olmanın kıymetini belaya uğrayanlar anlar. ve sıhhatü la ya'rifu kadraha illa'l-merda. Sıhhatin de kadrini ancak hastalar bilir. ötekiler anlayamaz. Sağlam yürüdüğü müddetçe anlamaz, hastalandığı zaman ancak anlaşılır kadri. ve hayatü la ya'rifu kadraha illal Hayatın da kadri kıymetini ancak ölüler bilir diriler yaşıyorlar, yaşadıklarının büyük bir nimet olduğunun farkında değillerdir şimdi bu sözden bu zatı muhteremin bu sözünden çıkan ders nedir? çıkan ders şudur ki gençken gençliğin kıymetini bilelim belalardan uzak salim kafalı, dinç durumdayken gönlümüz hoşken o hoşluğun kadri kıymetini bilelim Sıhhatliyken, sıhhatin kıymetini bilelim hasta olmadan, yaşıyorken bir gün gelip ölüm olacağını, bu dünyadan ayrılacağımızı o zaman işlerin biteceğini bilelim, hazırlanalım ona göre. İnsanoğlu umumiyetle şeytana uyar. Nasıl uyar? Bir kısmı doğrudan doğruya şeytanın tavsiyesini tuttuğu için uyar şeytana. Şu kötülüğü yap, bu kötülüğü yap diye o tavsiyeye uyar. Bir kısmı da, da şeytan kötülük yaptıramazsa hayrını tehir ettirir. Yapacağı hayrı tehir ettirir. Yapma şu hayrı, yarın yaparsın, öbür gün yaparsın filan diye. Ona şey derler, yarına öbür güne ileriye tehir etmeye tesvif. Tesvif derler, şeyde İslami lisanda tesvif insanın hayırlı işini geriye bırakmasıdır. Daha sonraya bırakmasıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazretleri, ''Herekel müsevvifun'' buyurmuştur. İşini yanına bırakanlar helak oldular diye. Tevbeyi yanına bırakırsın, ölüm geliverir, tevbe etme imkanı olmaz. Hay namazı geçe bırakırsın, uyuverirsin, namazı kılma imkanı olmaz. Zekatı geçe bırakırsın, fakirleşiverirsin, o eski zekat boynunda borç kalır. Yani... Hayrı etti mi insan? Şeytan öyle aldatır, aldatır. Ondan sonra yapmaya da imkan kalmayı verir. Onun için ibadetin kulluğun kadirini gençlikte bilmeli, gençlik geçmeden Allah'a kulluk etmeli. Efendim başına dert bela gelmeden bugünü ganimet bilip onun içinde Allah'a güzel kulluk etmeye çalışmalı. Yarın yaparım, öbür gün yapalım dersin. Başına bir bela gelir verir, yapamaz olursun. sıhatin kadirini kıymetini bilmeli, hayatın kadirı kıymetini bilmeli. Yine bu zatı muhteremin bir güzel sözü daha var, onu da yazın hatınızda. Ve an Hateminil esammi rahmi mahkulla en nahukal demiş ki: Men sarafa men sarafa erbaan ila erbe erba'in vecedel cennete. Dört şeyi dört zamana tehir eden cenneti bulur. Dört şeyi tehir edecek, bırakacak geriye bırakacak. Cenneti bulur. Neymiş bu tehir edilecek şeyler? Vecedel ennevme ile kabri. Uyumayı kabre bırakan. Uyuyacaksan orada uyu. Kıyamete kadar uyuyacaksın orada. Işte. İstirahat yeri orası. İstirahatgah kabir nedir? Ebedi istirahatgahına tevdi eyledik diyorlar. Bazen gazetelerde okuyoruz öyle vefat haberlerini filan. Filanca kimse vefat etti de işte cenazesi falanca yerde kılındı, Hacı Bayram'da kılındı. Kalabalık bir cemaat götürdüler. Ebedi istirahatına tevdi ettiler. İstirahat yeri buyur. Artık orada uyu uyuyabildiğin kadar, kıyamet kopacağı kadar. Uykuyu o zamana bırak. E peki şimdi şimdi biraz az uyu demek istiyor bu. Bu meşaihtendir bu zatın Büyük tarikat ulularından biridir. Az uyu da çok kazan diyor. Şeyde e, Lokman Hekim de öyle demiş. Evladım, horozdan horoz senden daha açık göz olmasın. Çünkü seher vaktinde kalkar öter, sen horul horul uyuyor olursun. Seher vakti kazanç zamanıdır. Horozdan da acizlik gösterme. Horozdan da aciz misin sen o küçücük bir hayvan işte? Ondan da aciz misin diye oğluna öyle tavsiye edermiş. Seher vaktinde kalkmayı. İnsan geceleyin çok uyursa sermayeden mahrum olur diyor yine. Çok uyumak insana ahiret sermayesinden mahrum eder. Allah bizi şu uyku belasından yani gerektiği kadar uyuyalım da fazlasından korusun, kurtarsın. Uykunun normali bedenin hakkıdır. Şimdi bak İslamiyet ölçü dinidir. Terazi dinidir. İslam'da elinde terazi olacak, her şeyi ölçülü yapacaksın. Planlı bir dindir yani. Mühendislik hesabı gibi her şey planlıdır. Evet hiç uyuyayım uyumayayım ben çok ibadet edeyim. Hayır, İslam Müslümanlık öyle ibadet istemiyor. Allah rızası için biraz uyu sen o zaman. Biraz da Allah rızası için uyu. Neden? E, bu bedenin hakkı var. Sen bu bedeni emanet verdi Allah sana. Sen bu bedeni hor kullanırsan onun hesabını soracak. Ve ce'alna menvemekü buyurmadı mı Kur'an-ı Kerim'de? Gecesini istirahatgah eledik insanların diye. Uyuyacaksın elbette. Bu vücudun hakkı var. Allah'ın emri öyle. Bizim dinimiz insan tabiatına muvafık değil. Bizim dinimiz öyle uykuyu bırak, yemeği bırak, dağın başına çık, insanlardan uzaklaş. Efendim, e, öyle şey olur mu? İnsan cemiyet içinde, cemiyet adamı olarak yaşarken iyi Müslüman olacak. Halkın içindeyken hak ile beraber olmayı öğrenecek. Dağ başında babam da olur. derler ya hani dağ başında günah işlemez insan. Televizyon yok, sinema yok, açık saçık neşfiyat yok, efendim dedikodu yok, gıybet yok, yalan yok, efendim kuşlar öter, manzara güzel, hava temiz, efendim Allah de. Zevkli, safhalı bir şey. Gel bakalım şehirde Müslümanları göreyim seni. Hadi bakalım Kızılay'dan bir geç bakalım, iyi bir Müslüman olarak. Şimdi yaz da başlıyor, yaz da başlıyor, hanımlar dünyanın parasını dökecekler. Nasıl süslenmek lazım? öyle süslenecekler. Kokuları sürecekler. Akşama kadar günah tabii. O kokusunu bir başkası duyduğu müddetçe günah. Ondan sonra artık çalgılar, eğlenceler efendim her yerden. Şimdiden artık o bahar geldiği için, çiftlikler vesaireler filan artık oraya gidemez hale geldik. Gidemeyiz. Eden, herkes hava güzelleşti diye zevke sefaya oralara gidiyor. Herkesin elinde bira şişeleri. Allah'ın en manzaralı, en güzel yerinde en ibret alınacak yerinde içki şişelerinin tepesine dikip dikip içip, isyan ediyorlar Allah. Sen bir de bu güzel yeri verdin mi ya Rabbi Tamam biz burada isyan ediyoruz der gibi. Nimete şükretmek gerekirken tersini şey yapıyorlar. Şehirde Müslümanlık zor. Ama işte Müslümanlık bu. Herkes dağın başında yaşamadığına göre fiilen şehirde yaşadığına göre bu yaşayışın içinde Müslüman olmayı öğreneceğiz. Bu yaşayışın içinde günahlardan kendimizi korumayı öğreneceğiz. Köyden bir delikanlı şehre gelince hemen hasta olurmuş. Neden? Doktorlar izah ediyorlar. Diyorlar ki o temiz havaya alıştı ciğerleri. Halbuki şehrin bir santimetre küp havasında şu kadar milyon mikrop var. Veren mikrobu var, şu mikrop var, bu mikrop var. Onun vücudu hiç mikroplara alışkın değil. Hemen biraz da kendisine dikkat etmedi Uykusuz kaldı, gıdasız kaldı. Bakarsın hastalanmış. Yani buna bağışıklık diyorlar, muhafiyet diyorlar. Şeyi yok, muhafiyeti yok. Şehirde Müslümanlık daha zor, daha zor ve daha kıymetlidir. Fiilen şehirde yaşadığımıza göre bu şehir daha zor, daha zor ve daha kıymetlidir. Fiilen şehirde yaşadığımıza göre bu şehirdeki yaşayışımıza göre Müslüman olmayı öğreneceğiz. Azalarımızı günahlardan korumayı öğreneceğiz. Gözümüzü haramdan sakınacağız, kulağımızı haramdan sakınacağız. dilimizi bizi yalandan. De... hesabım görüldükten sonra ahirete bırak bakalım. Fakır insanın övünmesi. Ben ağayım, paşayım, alemim, itibarlıyım, şerefliyim, haysiyetliyim. Var mı bana yan bakan, var mı benim gibi kıymetli, dünyada benim bir eşim daha var mı? Yani dünyada parmakla gösterilen yegane insanım ben. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Benim anam böyleydi, babam böyleydi, şöyle asil sülaleden gelmişim. Efendim şöyle kavmim, kabilem, şöyle malım, mülküm var filan. Ya bu övündüğün şeylerin Allah indinde ne kıymeti var? Seni ahirette kurtaracak mı? "Ve melayen fe umalun ve la benuna illa men itta bi kalbin buyurmadı mı Kur'an-ı Kerim? O gün insanlara mal, evlat, çoluk, çocuk fayda vermeyecek. Temiz kalple gelenler ancak ondan faydasını görecek. Halbi temiz olmayanlara bir fayda yok diye söylemedi mi? Kur'an-ı Kerim söyledi. O halde sen malla, mülkle, mevkiyle, makamla ne ödülürsün? Genel müdür olduysan mesuliyetin arttı. Bakan olduysan daha çok arttı mesuliyetin. Devlet başkanı olduysan o uğraş da hesabını vereceğim diye. Verebilirsen ver. Hazreti Ömer radıyallahu anh, rivayete göre birisi rüyasında sözleşmişler mi nasıl olmuş orasını pek iyi hatırlayamayacağım. Rüya hani bir hangimiz daha evvel ölürsek rüyamızda görünelim demişler galiba birbirlerine. Hani birimizin rüyasına girelim demişler. Halimizden haberler verelim. Haber verelim. Şimdi Hazreti Ömer Allah'a ahirete iltihal eylemiş. Ötekisi bekliyor arkadaşı. Rüyama girecek de bana ahiretten haber verecek diye beklemiş, beklemiş, beklemiş. Kitapta unuttum ne kadar geçtiyse birkaç ay geçmiş yani. Ondan sonra görmüş. Hazreti Ömer, adalet timsali Hazreti Ömer'i ne kadar zaman sonra gördüyse <gülüyor> epeyce bir zaman sonra görmüş demiş ki, hani demiş hemen haberleşecektik, niye geçmiştik? Hesabı daha yeni verdim demiş. Hesabı daha yeni verdim demiş. Hazreti Ömer cennetle müjdeden, müjdelenmiştir. Yani cennetle müjdelenmiş, <gülüyor> Resulullah Efendimizin ettiği kimselerdendir. Bir gün Hazreti Ali Efendimiz <gülüyor> yanındaymış, e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin karşıdan Ebu Bekri, Sıddık ile Hazreti Ömer geliyorlarmış. Bu iki ihtiyar demiş, cennetlik demiş Hazreti Ali Efendimiz'e göstererek. Ama şimdi söyleme demiş, yani kendilerine demiş. Sonra başka şeyler de var. El aşeretül mübeşeretü bil cennet. Cennetle müjdelenmiş on kişiden birisidir Hazreti Ömer. Bu hesap böyle işte. Yani ne diye övünüyorsun? Hazreti Ömer keşke ben anam doğurmasaydı, keşke ben ot olsaydım, nebat olsaydım diye öyle temenni edermiş işin ağırlığından. Yani bakan olunca insan övünmeli mi? Genel müdür oldum diye, müdür oldum diye, başkan oldum diye övünmeli mi? Mesuliyeti artmış. Yazık. Allah kolaylık versin. Allah yüz aklıyla hesabını vermek nasip etsin. demekten başka bir şey yok. Ondan övülemezsin. Malla övünemezsin. Çoluk çocuğunun çokluğuyla övünemezsin. Dünyada sana istediği kadar cümle alem itibar etse ahirette o itibarı göstermez. Dünyada nice hükümdarlar vardır ki ahirette köle bile olamazlar. Dünyada nice köleler vardır ki ahiretin melikleri, hükümdarları olacaklar onlar. Diye kitaplarımız yazmıştım Lokman hekim bir köleymiş biliyor muydunuz? Hazreti İsa aleyhisselam fakirlerin şahiymiş. Fakir-i zarar hiçbir şey olmayan bir kimseymiş. Ama Süleyman aleyhisselam da şeymiş koca yani rüzgarlara hükmeden şarkı garba hükmeden bir o da o da bir başka tecelli işte. Her neyse bunlarla övünülmeyecek. O zaman neyle övünülecek? Sen en iyisi övünmeyi tehir et. Şöyle bir ahirette hesabın görülsün. İyiliklerin tartılsın. kötülükler tartılsın. İyilikler garip geldi de, hadi bakalım kurtuldu cennete buyur. dedikleri zaman övün artık cennetlik oldum diye istediğin kadar övün. Bak ne diyor? Belfakre iler mizan teraziden sonraya ahiretteki mizandan sonraya bırak övünmeyi diyor uykuyu kabreye bırak övünmeyi teraziden tartılmaktan sonraya bırak ve rahate ile sırat rahatlığı da sırattan geçtikten sonraya bırak oradan önce rahat yok Oradan önce rahat yok. Oradan evet. öbür tarafa sıratı geçtin ve cennete dahil oldun mu? وَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ ve وَاُدْخِلَ cennete fakat faiz En kesin hakikat o işte. İnsan cehennemden paçayı kurtarıp da cennete dahil oldu mu? Fevzi necatı o buldu işte. Hiç garantiler artık. Orada istediğin kadar gül, istediğin kadar rahat et. Efendim, buyur ey kulum diyor. Allah müsaade ediyor orada o nimetlerle. Gönlünü hoş ediyor. Hüm ve ezvacühüm fi zılaleti era iki mütteki ve gölgeliklerin altında hurilerle efendim cennet nimetleriyle şırıl şırıl ırmaklar cıvıl cıvıl kuşlar ile çiçeklerle zevk ile sefa ile efendim cennet nimetleri içinde mütenaim olacak. Hatta çok iyilerini Allahu Teala Hazretleri kulların mahşer halkının beklemesinden önce cenneti alacakmış. Onlar mahşer halkının çektiği sıkıntılardan bile haberdar olmayacakmış öyle kiler hesap için bekleye dursun, uğraşa dursun. Onlar cennette haberleri olmayacakmış o bekleişten o sıkıntıda. Zevki sefa içinde. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi ilk girenlerle beraber cennete dahil olanlardan eylesin. <Gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin o hamd sancağı, divay-ı hamd altında haşr-ı olmak nasip eylesin. <Gülüyor> Peygamberlere, sıddıklara, şehitlere, salihlere komşu eylesin. <Gülüyor> Demek ki rahat o zamanı. Ve şehvete ile cenneti, şehvani arzularını da, nefsin dileklerini de cennete bıraksın. Burada, burada nefis insanı perişan eder. Nefis insanı hatadan hataya, kötülükten kötülük, kötülüklerle sürüklersen, ona, onun istediklerini verdin mi? O zaman yanarsın şap gibi. Birisine sormuşlar demişler ki, nasılsın? Ne haber? Biz hemen iyi izleriz ya. O da demiş ki nasılsın diye soruyorsun ya ben Mevla ile muvaffakat üzereyim. Ma'al Mevla alel muvaffakati ne demek? Yani Mevlamın emirlerini tutma üzerindeyim. Emirlerine uymak yolundayım. Ve ma'al nefsi alel muhalefeti nefisle de cidal yolundayım. O ne derse onun aksini yapıyor. Çünkü o kötülüğü emretmiyor mu? Onun dediğinin aksini yapmak benim mesleğim. Allah'a uy Allah'ın buyruklarına uymak, onları tutmak, nefisle cidal, nefse muhalefet. Ve ma'al halki alel nasihat. İnsanlara da açık kalp samimiyetle, hoş, iyi niyetle muamele etmekteyim. Ve ma'ad dünya alel daruret. Dünya ile de zaruret miktarı temasım var. Dünyalık işte lazım diye biraz çalışıyorum. Helal rızık kazanmaya dikkat ediyorum. Öyle hırsla, şeyle harama bulaşmak niyetinde değilim. Benim halim bu dört cephede bu tarzdadır diye öyle güzel bir cevap vermiş. Demek ki Allahu Teala Hazretleri cümlemizi Neymi Gafet'ten ikaz eylesin. Efendim çok çalışıp Allah'ın rızasını kazanmayı nasip eylesin. İstirahat kabirde. Kabir insanın ya cennet bahçelerinden bir bahçedir Sefa yeridir. Veyahut cehennem çukurlarından bir çukurdur. Azabın başlangıç yeridir. Kabir, kabir, kabir için hazırlık yapmak lazım. Kabir, insanın amellerinin sandığıdır. Oraya ne hazırlarsa orada onunla karşılaşacak. Orada rahat etmek için tabii Allah'ın rızasına uygun yaşamak lazım. Oraya salih ameller götürmek, göndermek lazım. Nurlu ibadetler yapmak lazım ki kabirde rahat etsin. El-kabrû ravdatun min Riyadil cennet. Kabir, cennet bahçelerinden bir bahçedir. Kime? Mümin Salih amel işleyen kimseye. Ev-hufretin min huferin Niran yahut da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Kime? O da kâfir'e, asiye. Övünmeyi teraziden sonra bırakanlardan eylesin ki o zaman da tabii demek ki iyilikleri kötülükleri tartılacak insanın galip gelecek, cennetlikten olacak, eh temenni ederiz ki öyle olur. Rahatı sıratı geçmekten sonra ya efendim, nefsin istediği zevklerle, sefalarla meşgul olmayı da cennete, cennete bırakmak lazım. Çünkü burada insan nefse uydumu helak olur, helakten helake sürüklenir. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurmuş ki, La yazarü ve dünya kaimini madama erbaatü eşya'a dört şey tahakkuk ettiği takdirde dünyada din de sapa sağlam olur, ayakta olur. Yani insanın dünyası da mamur olur, dini de ahireti de mamur olur. Dört şeyi yaparsa, şu dört şey tahakkuk ederse dünyada düzelir, din de düzelir. Bir. Ma dâme'l-erğnîâ <gülüyor> ü lâ yebhâlûn zengînler cimrilik etmedikleri müddetçe. Zenginler cimrilik etmezlerse, sadakalarını verirlerse, zekâtlarını verirlerse, nekeslik eylemezlerse, hayır-ı hasenatlarını yaparlarsa tamam, hayır. Ve mâ dâmer ulemâ ü ya'melûne bimâ alimû. Alimler bildikleriyle amel ettikleri müddetçe ederlerse din de düzelir, dünya da düzelir. Şimdi alimlerin tabii büyük ölçüde hakkı gösterme vazifesi var. O büyük alimlerin söylediklerini kendisi yaptığı zaman hem sözünün tesiri fazla olur, hem halkla, halk insanın sözünden ziyade hareketine bakar. Hareketine, hareketinden de ibret alır. O bakımdan alimlerin bildiğiyle amel etmesi lazım. İnsan ilmiyle amel ettiği zaman sözü tesirli olur. Yapmadığını söylediği zaman Allah onun tesirini vermez. Tesir etmez. Bir kulaktan girer, öbür kulaktan çıkar yani. Tesir etmesi için kulun onu yapması lazım. Sonra çok büyük vebaldir. İnsanın yapmadığı şeyi söylemesi, yapmadığı şeyi söylemesi veyahut bildiği güzelliklere uymaması çok büyük mesuliyet yükler. Ama Alimler için bu böyledir de bizim için nasıldır? Biz de duyduğumuzu yapmakla vazifeliyiz. Yani biz de halktanız ya biz, hepimiz halktanız. E biz alim değiliz, o halde bu söz bize değil tarzında düşünmemeliyiz. Biz de hangi sözü duyduysak o sözü yapmalıyız. Yani ne söylendiyse hatırımıza düşen öğrendiğimiz şey hususunda biz de alim olduk. Biz de bilgili olduk. O hususu biliyoruz artık. Biz de onu yapmadığımız zaman bize de mesuliyet var. Filanca şahıs sana söyledi de sen niye tutmadın derler. Onun için hepimiz bildiğimizi tatbik etmeye çalışmalıyız. Ve madem gühela ula destek birune ama lem ya lemu. Cahiller de bilmediklerini öğrenmek hususunda efendim kibirlenmezlerse. Şimdi. Umumiyetle çocuklarımıza dinimizi küçükken öğretiriz. Ama insan büyüdü mü? O zaman bakıyorsun hem utanıyor öğrenmeye, hem ihtiyacı var onu biliyor, hem de öğrenmeye utanıyor. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmemiş, gidip de hocadan öğrenemiyor. Neden? Benim yaşı başımı almış bir insan olarak gidip de hocanın önümüne oturmam olur mu diyor namaz kılmasını bilmiyor, dinin ahkamını bilmiyor gidip sormuyor cahiller de cahilliğini bilecek ve onu cahilliği izale edip bilgi sahibi olmakta utanç duymayacak ilimde utanmak yok bilmediği şeyi öğrenmeye gayret edecek insanın üç şey olması lazım üç şeyden birisi olması lazım yoksa helak olur insan bir, alim olacak başkasına öğretici olacak iki, talebe olacak Ulema'dan öğrenici olacak. Ya öğretici olacak ya öğrenici olacak. Bir tane daha var. Demişler ki dinleyici. O da alime, şey, talebeye dahildir gene. Ya öğretici, öğretici olacak, ya öğrenici olacak, ya dinleyici olacak. Bunun dışında bir şey oldu mu insan? Helak olur. Onun için beşikten mezara kadar hep, her zaman yeni bir şey öğrenmesi lazım insan. Her an. Hatta her an, her gün şöyle bir kitaptan bir bahis açıp okumalı ki bu hadisin bereketinden istifade et. Her gün bir şey öğrene, öğrene, sonunda cahillik azalır. Bildiği şeyler çoğalır. Her gün bir bahis öğrenmeli. Hatta bizim memleketimizde güzel bir adet gelişti. Her takvimin her gün arkasında hikmetli bir şeyler bulundur. İnsan o gün o takvimin arkasındaki hadisi, ayet mealini, şeyi öğrense, senenin sonunda bayağı bir alim olur yani iyice öğrense yani. İşte bir takvim yapraklık bilgi. Okuyup izlen öğrenemez mi öğrense alim olur. o Onun yanında gazeteler neler yazıyorlar. Her gün bir gazete alırız. Çeşit çeşit makaleler özene özene alimler yazmışlar filan. Allah öyle bildiğimizi tatbik etmek nasip etsin. Cahilliğe razı etmesin bizi. Cahillikle savaşmak bir cehaletimizi de izah etmek için çalışmak nasip eylesin ve da ve ma dâmel fukarâ'u la yebiûne ahiretehum bidünyâhum fakirler de ahiretlerini dünyalık mukabilinde satmazlarsa o zaman bu dört şey olunca din de dünyada güzel olur Fakirler nasıl satıyorlar ahiretlerini dünyalık mukabilinde? Fakirim diye el açar, dilenir. Fakirim diye harama sapar, hırsızlık eder, kandırma yapar veyahut meşru yollardan bir kazanç sağlamak tarafına yönelir. Böylece bir şey kazanıyor ama dünyalık geçiyor eline ama ahiret gidiyor. Ahiret harap olduktan sonra onun şeyi yok. Demek ki zenginler cömert olursa, alimler ilmiyle amil olursa, cahiller efendim, cahilliği bırakıp da öğrenmeye yönelirse, fakirler de hırsa kapılıp ahiretlerini helak edip dünyalık kazanacağız diye helake yönelmezlerse, o zaman işler düzgün olur buyurmuş Hazreti Ali radıyallahu anh. Bir tane daha söyleyeceğim. Bu da Hani ibadet edelim, Allah'a haris kulluk edelim filan diyoruz. İbadetin <gülüyor> lezzetiyle, tadıyla ilgili. <gülüyor> Hazreti Osman radıyallahu anh rivayet etmiş ki, ve cettü halavetel ibadeti fi erbaati eşya. İbadete lezzeti, tadı, dört şeyde buldum. Hani insanın ibadeti, bir acı bir hap gibi yapması var. Evet bu faydalı vazife yapmam lazım filan diye. Bir de bir şeker, kaymak, bal, bir şey yer gibi severek yapması var. İbadetin tadını dört şeyde buldum diyor Hazreti Osman. Demek ki deneyinin, tecrübesinin sonucunu bize söylüyor. Yani nazari bir söz söylemiyor. Ben böyle yaptım, böyle oldu diye tecrübesini söylüyor bize. Ne de bulmuş? Evvelu hafi eda'i kara'iz illa. Allah'ın farzlarını edada buldum. Yani bu demek ki İnsan Allah'ın emirlerini tatbik etti mi, yaptı mı? Allah onun kalbine, gönlüne, dimağına bir lezzet bahşediyor. Ötekisini de yapmak kolay oluyor. Ve sani fictinabi maharimillah. İkincisi Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçınmakta buldu. Yani bir insan Allah'ın haram kıldığı şeylerden kendisini alıkoyarsa, yapmazsa Allah ona bir başka lezzet veriyor. İlk başta bir zorluk çeker ama arkasından öyle bir lezzet verir ki artık öteki ibadetleri çok tatlı tatlı yapar. Bir böyle içine bir ürperti yayılır, bir tatlı lezzet gelir, Allah'a has kulluk etmeye şey yapar. Neden? Ey kulum işte sen filanca zaman nefsinin arzusunu engelledin, şeytana uymadın, şu harama düşmedin ya, işte onun zevki sefası bu. Filanca farzı eda ettin, benim boynumu tuttun ya, işte onun arkasından gelen bir nimet bu ibadete şey. Vesailü fil emri bil maruf ibtigae sevabillah. Allah'tan sevabını umarak emri maruf yapmakta buldum. Bu da çok mühim bir şey. Biz bunun için burada bir hafta tahsis ettik. Emri marufun farz olduğunu, bütün Müslümanlar için gerekli olduğunu aman bildiğimiz kadar herkese iyiliği emretmemiz gerekir. Yapmazsak mesul oluruz diye şartlarını, şurtlarını burada sıralamıştık. Demek ki onu yaptığı zaman da Allah ibadet lezzeti veriyor insanın kalbine. Hocam ben Kur'an okuyorum, namaz kılıyorum, hiçbir tat almıyorum. Bak böyle incelikleri var. Başka manevi tarafları var işin. Ve rabbi u finnehi anil münkeri ittikae gadabillah. Allah'ın gazabından korkarak nehi münker yapmakta buldum. Demek ki bir insan Allah'ın emrettiği farzları yaparsa haramlarından kaçarsa iyilikleri emrederse kötülüklerden de men etmek için çalışırsa. Bu ne demek yani? Aktif Müslüman olmak. Müslümanlar iki çeşittir. Bir tanesi baygın Müslümandır. Bir tanesi canlı Müslümandır. Canlı Müslüman aktif Müslüman yani. Ötekisi de Müslüman ama yatıyor. Gözü kapalı. Şimdi umumiyetle Allah bizleri affeylesin bizim Müslümanlığımız bayılmış Müslümanlıktır yani Müslümanız daha ölmedik ama Müslümanlık var içimizde ama hani ne, ne bir kimseye gidip bir hakkı tavsiye ederiz ne bir efendim şerri önlemek için bir çalışma yaparız ne çalışanlara bir destek oluruz. Ne kendimiz gibi olan insanları arayıp bulup da onlarla el birliği yapıp da şu memleketin hayırına, selametine bir efendim müşterek bir böyle güzel e, çalışma içine gireriz. Efendim işte böyle camiye gel git ondan sonra başka bir şeye karışma gibi bir şey. Acaba bunların bir tanesini yapınca oluyor mu? Yoksa hepsi birden şart mı? Bir takım mı bu yani? Takım olmazsa eksik mi kalır? İbareden anlaşılıyor ki hepsi birden olacak. Yani insan emri mağruf yapar da nehy-i münker yapmazsa ibadetleri yapar da haramları icra ederse namazımı kılarım akşamüstü balkona oturur da içki de içerim. Olmaz mesela. Hepsi birden olacak. Emirleri tutacak yasaklardan kaçacak. Peki ben emirleri tutarım yasaklardan kaçarım ama emri maruf, nehy-i münker biraz tehlikeli birkaç defa yaptım homurdandılar. Deme lazım başım dinç olmuyor. İşte o zaman olmuyor. Hepsini birden yapacaksın ibadetleri yapacaksın. Haramlardan kaçacaksın, Emr-i maruf yapacaksın. neyi i münker yapacaksın. Tat gelecek içine. Bir şey sen ona bir şey söyleyeceksin. O sana bir itirazda bulunacak. Sen de aklını kullanacaksın ona cevap vermek için. Bulamazsan gelip hocam birisiyle şöyle bir münakaşa yaptık. Falanca şeyin cevabını bulamadım diyeceksin. Bana soracaksın. Ben de gideceğim başkasına soracağım. Veyahut bir kitabı açacaksın. Ya şu bahsi iyice öğreneyim. Geçen sefer falancaya söyledim de Tam ikna edemedim adam cihazı filen diye. Böylece canlanacak Müslümanlığımız. Yani baygın Müslümanlık şöyle dirilecek gözlerini oğuzdurmaya başlayacak, ayağa kalkacak. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi onun için böyle aktif Müslüman eylesin. Amin. Yani ölü ölü kolu bacağı şey yapmaz Müslüman haline getirmesin. o zaman yem oluyoruz başkasına. Ben bir kitapta okumuştum biyoloji kitabında bir cins arı varmış. Galiba bizim eşek arısı dediğimiz arı. Latince ismini yazıyor. Efendim şimdi bu yumurta yumurtlayacağı zaman resmini koymuş oraya, ismini şey yapmış Ordinalis Profesör, kitabına yazmış bunu. İbretli bir hadise. Şimdi bu yumurta yumurtlayacak. Yumurta yumurtlayacağı zaman uçar, arar bir çekirge bulurmuş. Çekirge, canlı çekirge. Bu çekirgenin üstüne böyle geldiği zaman çekirge de görüyor yukarıdan vızıltısını duyunca tabii hemen ona karşı dönermiş. Şimdi o Dönünce tabii birden saldırmıyor. Çünkü çekirgenin de eli var, ayağı var filan belki tutar, odan zarar verir. Arkasına dolanırmış. Arkasına dolanınca çekirge de dönüyor falan. Neyse böyle dönerken, şey yaparken bir punduna getirirmiş, üstüne çullanırmış çekirgenin. Çekirgenin ensesini ısırırmış. Bak sokmuyor. O Allah nasıl nereden bir bilgi vermiş ona ki ısırdığı yere ısırınca felç olurmuş çekirge. Felç olurmuş ama canlı. Çekirge canlı yaşıyor. Kıpırdama kabiliyeti yok. Sağ. Sağ ama kıpırdayamıyor. O zaman onu çekermiş bacağından. Bir sakin yere koyarmış. Yanına yumurtalarını yumurtlar gidermiş. Neden yaptı bunu? O yumurtalardan kendisinin yavruları çıktığı zaman oradaki taze çekirge canlı canlı duruyor. Yani buzdolabına falan düzmüyor, Canlı çünkü hayvan. Taze taze duran o hayvanı yiyecekler, büyüyecekler. Yani böyle bizim Müslümanlar eğer uyur Müslüman olursa, felç olmuş Müslüman olursa olmaz. Bir işe yaramaz. Kendisi kendi çocuğunu koruyamayan bir baba olur mu? Kendisi cennete gidecek çocuğu cehenneme doğru gidiyor. Gözünü aç, çocuğunu kurtar. Cehenneme gidiyor. Yanlış yola saptı. Dinini öğret, imanını. Kendisi cennete gidecek, hanımı cehenneme gidiyor. Hanım cennete gidecek, koca cehenneme gidiyor. Gözünü aç, çırpın, uğraş, yalvar, yakar, hediye al. Ne yapacaksan yap bir insanı yola getirmek için çok çeşitli yollar var yani uğraş dedin ama çalış çalışan Müslüman olur yani sonra bir insan çalıştığı zaman bir şeyi elde etse de edemese de Allah'ın indinde mazur olur yarabbi uğraştım ama elimden bu kadar geldi yapamadım der, uğraşmadığı zaman hücceti olmaz, Allah'ın mahkemeyi kübrasında söylenecek sözü olmaz onun için Allah-u Teala Hazretleri bizi o çekirge gibi etmesin has halis uyanık Müslüman eylesin has Müslüman eylesin, uyanık Müslüman eylesin. Müslümanın itteku firasetel mü'mini ve innehu yenzuru binurillah. Müslümanın zekasından, ferasetinden kork, çünkü o Allah'ın nuruyla bakar deniliyor. asabi ı hangisi üniversite mezunuydu? Çok yüksek memurluklar mı yapmışlardı? Hazreti Ömer radıyallahu anh bir vadiden geçiyormuş, ağlamış, niye ağlıyorsun demişler? ...demiş ki şimdi ben emir-i müminiyim... ...koca devletin başkanıyım... ...şu vadide demiş... ...deve güderdim ben demiş bir zamanlar demiş... ...çoban... ...deve güderdim demiş... ...hatta iyi yapmadığım zaman vazifeyi bana da bağırırdı demiş... başındaki şahıs... ...onun için... ...ama öyle makbul kimseler oldular... ...Ebu Zerri Gıfari... Radıyallahu anh, ...gelmiş peygamber efendimizle... işte ...kaç gün kaldıysa biraz kalmış görüşmüş... ...ondan sonra gitmiş memleketine... İki kabileyi Müslüman etmiş. Tahsili mi var? Çok büyük bir yüksek bir şey mi var? İman olunca iman insanı değiştirir. Allah bilmediğini de öğretir. İyi Müslüman oldu mu insan? Allah ummadığı yerden rızıklandırır, bilmediğini öğretir. Her türlü nimeti ihsan eder. Kabahat bizde. Allahu Teala Hazretleri bizi uyanık akıllı fikirli aktif Müslüman eylesin. Öyle e, felç olmuş çekirge gibi eylemesin. Fatiha-yı Şerife malbesmeni. Elhamdülillahi rabbil âlemîn. Rahmânir rahîm. Mâlikiyevmiddîn. İyyâke na'budü ve iyyâke salli ve el ve Allahu